Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve Allah, La tettehizu ilahey nisneyn İnnemâ huve ilahun vahid Ve iyâye ferhabûn Sadakallâhu'l-azîm Nakıl Suresi 51. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak Allah buyurdu ki iki ilah edinmeyin Sizin ilahınız Tanrınız sadece bir olan Allah'tır. Ve ancak başkasından değil, ancak benden korkun. Buyuruyor. Problemlerimizin tümü dünyevi problemlerimizin de direkt veya dolaylı olarak tümü Allah'ı hakkıyla tanımamak, ona hakkıyla itaat edip kulluk yapmamakla alakalıdır. Yaratılışımızın amacı bu. Hayatımızın gayesi bu. Allah'a hakkıyla kulluk yapmak, ona emirlerine itaat edip ibadet etmek ve onu başka herhangi bir yaratığa benzetmemek, ona hiçbir şeyi şirk koşmamak. Allah'ın bütün kullar üzerinde temel hakkı budur ve bütün kulların Allah'a karşı temel görevleri de bundan ibarettir. İşte tevhid dediğimiz Allah'tan başka ilah kabul etmeme esası, nice insanın canlarını kanlarını vermelerine, cenneti istediklerinin Müslüman olarak Allah'a teslim olduklarının ispatı sadedinde her türlü fedakarlıkları göze aldıkları Kimilerinin de bu sözü söylememek, bu inancı dillendirmemek için her türlü e, ayak direyip e, isyan ederek e, Allah'ı hakkıyla tanımamak konusunda inat etmeleri e, ciddi manada hak ve batıl savaşını Müslümanlarla kafirlerin her yönüyle farklılığını gösteriyor. Tabi bir de arada kalanlar var ki iki ilah edinmediğini düşündüğü halde hayatının nice aşamasında farklı farklı ilahlara yönelip cehaletinden veya aklını kullanmadığından inancını sorgulamadığından dolayı tevhid inancına sahip olduğunu düşündüğü halde şirke giden ve nice Allah'ın yanında nice ilahlar edinen e, zavallılar e, ortaya çıkabiliyor. Rabbimiz uyarıyor. Allah dedi ki, başka ayetleri de hep Allah diyor. Ama bu ayette özel olarak Allah buyurdu ki diyor, yani bir başkasının sözü gibi algılamayın. Allah'ın en önemli emirlerinden birisi olarak Allah'ın direkt olarak peygamber aracılığıyla size ilan ettiği bir sözü olarak kabul edin ki Allah sizden iki ilah edinmenizi istemiyor. Buna razı değil. Bunu affetmiyor. Bunu hiçbir şekilde kabullenmiyor. İki ilah edinmeyin namazda başka bir ilah iş hayatında başka bir ilah namazda yöneldiğimiz emirlerine uyduğumuz ilah okulda yöneldiğimiz başka bir ilah hayır Allah böyle ikilemi kesinlikle kabul etmiyor <gülüyor> samimi olmayı Allah'a verdiğimiz sözde durmayı her konuda her zaman Allah'ın tek ilah olduğunu bunu e, ne ile karşılaşırsanız karşılaşın, böyle kabul etmek mecburiyetinde olduğunuzu bilin diyor. O tek bir ilahtır. Sokakta da tek ilahtır. Devlette de tek ilahtır. E, hakimiyetinde de tektir. Kural koymada da tektir. E, sevilmede, korkulmada da tektir. Her türlü itaatte de tek bir ilahdır. Evet. Bakın devlet bile yanına bir başka paralel anlayışı kabul etmiyor. İki ilahlılığı devletin kendi ilah anlayışında bile huzur içerisinde yürüttüklerini göremiyoruz. Yani basit bir devlet yönetimi bile şirki kabul etmiyor. Allah dünyayı ve bütün kainatı yönetirken hiçbir yardımcıya ihtiyaç hissetmezken bütün kuralları koyar, bütün yaratıkları tek başına yaratırken ona en küçük çapta müdahale edecek, karışacak, ortaklık yapacak, efendim, değişik şekillerde yarı tanrı veya onun altında veya yanında beraber olacağı bir başka güç tasavvur edilmezken nasıl olur da insan bu hakikati kabul etmez? Bazen Allah'a bazen de başka ilahlara yönelir. Günümüzün insanı bu ülkede yaşayanların kahir ekseriyeti Allah'ı tek olarak kabul ettiğini, başka ilah düşünmediğini söyler. Hristiyanların üç ilah kabul ettiğini, başkalarının da mümkün farklı ilahlar edindiğini genel kültür olarak bilir. Ama ilahın bile yeterince anlamını bilmediğinden hayatın nice e, uygulamasında e, yöneldiği, e, yüceltiği, kutsallaştırdığı değerleri ilah yerine koyduğundan e, e, farkında bile olmayarak yücelttiği, Onlardan habersiz bir şekilde yaşar. Şirk koşar ama tevhid üzere olduğunu zanneder. Mümkün Ebu Cehiller de biraz böyle idi. İnandıklarının hak olduğunu kabul ediyorlar. Allah'a inanmakla yeterli bir inanca sahip olduklarını düşünüyorlardı. Tabii ki bugünkü toplumu Ebu Cehillerle eşit değerde görmek de yanlıştır. Sahabelerin imanı gibi imanlarına hiç halel getirmeyen, zulüm karıştırmayan, dost doğru bir çizgide olduğunu söylemek de yanlıştır. Ve toplumu tek kategoride ele alıp bunlar tümüyle böyledir demek doğru değildir. İçinde mümkün ki imanını ispat eden çok kaliteli müminler olduğu gibi kendini kandıran mümkün ki kafirlerden daha beter İslam'a zarar veren veya aynen bir müşrik gibi Allah'a şirk koşan nice insanlar da vardır. Allah'a şirk nasıl koşulur? Zatında Allah'ı bir kabul etmeden koşulan şirk, alelade bir şirktir ki, bizim insanımız genellikle böyle bir şirke sahip çıkmaz. Allah'ı zatında tek olarak kabul eder. Bir Allah olduğuna inanır. Ama şirkin bundan farklı nice yönleri vardır. Zatında şirk olduğu gibi, sıfatlarında, isimlerinde, fiillerinde de şirk söz konusudur. Yani Allah'ı bir kabul etmemek nasıl şirk ise, Allah'ı isimlerinde ve sıfatlarında, fiillerinde bir kabul etmemekte öyle şirktir. Yaratıcı sadece Allah'tır dememiz gerektiği gibi Şifa veren sadece Allah'tır dememiz gerekiyor. Hüküm veren sadece Allah'tır dememiz gerektiği gibi hükmün açılımı olan insanların üzerinde emir ve yasak koyan sadece Allah'tır. Onun dışında hele ona ters bir kanun koyma hakkına sahip kimse yoktur demek de zorundayız. Allah'ın kitabı hak olduğunu kabul ettiğimiz gibi ona eş değerde insanların hayatını tanzim edecek başka hiçbir kitap olmadığına iman etmek de tevhidin esasıdır. Ne anayasa ne efendim nutuk ne başka birisinin yazdığı bir kitabın Allah'ın kitabıyla eş değerde veya kutsal kabul edilmesinin tevhidle bağdaşmayacağını bilir. İlah kabul etmenin kimi zaman saygıda ve sevgide aşırılıkla alakalı olduğunu bilmek durumundayız. Ebu Cehiller iki ilah kabul etmiyorlardı direkt olarak. Bir Allah bir de başka put. Bu da ilahtır, bu da tanrıdır. Buna da aynen Allah gibi değer vermemiz lazım demiyorlardı. Allah'a eş değerde bir başka ilah kabul etmiyorlardı. Ama bu heykellere de saygı duymamız lazım. Bunlar da kendi hayatlarında vatanı kurtardılar. Önemli bazı özellikleri vardı. Bizim onlara karşı da görevlerimiz var sevgi ve saygı e, duymamız gerekiyor. Evet. Bugünün insanları da yer yer heykelleri benzer şekilde saygı duyulması gereken, efendim önlerinde e, kıyamda durur gibi e, ilahi bir özellik vererek veya vermeyerek e, tazim edilmesi gereken varlıklar olarak düşünebiliyorlar. Allah'ın kutsallık atfetmediği başka başka şeylere kutsallık atfederek şirk koştuklarını düşünmüyorlar. Allah yolunda mücadele edip Allah için ölünmesi gerektiği halde Allah'ın yanına başka unsurlar da katabiliyorlar. Vatan diyorlar, bayrak diyorlar, marş diyorlar, egemenlik milletin diyorlar daha başka demokrasi diyorlar. Bütün bunların birer şirk olduğunu insanımız değerlendirmiyor. Allah için ni kabul ediyor ama yanına bir de vatanı, bayrağı vesaireyi de ilave ediyor. Dua eden hocalar Allah için ölen, vatan için ölen filan diye Allah'la birlikte Ölenebilecek başka Değerler atfedebiliyor Devleti ilahi bir varlık gibi Kutsuyorlar Devlet adamlarını Tanrısal özellikle Atfeder gibi Aşırı şapçapta Yüceltip Övüyorlar Firavun ben sizin Yüce bir Rabbinizim Demişti Bugünün yöneticileri de benzer şekilde direkt sözle kendileri veya başkalarına söylettirerek e, dolaylı şekilde e, Rab'lik taslıyorlar. Rab'lik taslamanın temel özelliği ben Rabbim demek ile sınırlı değil. Rab'be ait özellikler nelerdir? İnsanlar üzerinde hakimiyeti, nüfuzu kullanmak. Emrettiğinde emrinin bütün toplumca kabul edilmesini sağlamak. Yasaklama hakkına sahip olabilmek. Yani kanun koyabilmek. Allah'ın kanun koyması gibi. İnsanların aşırı şekilde sevgisini, saygısını kendisine celbetmek. etmek. kendisinin de insanları yönetebilme, yönlendirebilme hakkını kendisinde görmek, kutsallıklar atfedebilmek ve ilaha ait diğer özellikler. İlahın üç temel özelliği vardır. Birisi aşırı şekilde normal konumdan öte sevilmesi yüceltilmesi saygıda aşırı gidilmesi ikincisi aşırı şekilde korkulması azap eder ceza verir veya nasıl ne yaparsa ondan korkulması normal bir insanın bir insandan çekinmesinden daha öte bir korku duyulması üçüncü olarak da ondan bir şeyler beklenilmesi ümit edilmesi kendisine veya başkalarına yönelik ümitler beslenilmesi normalin ötesinde İşte bu üç özellik nerede ve kimde ortaklaşarak bulunursa o ilah kabul edilir sevilen, korkulan ve ümit edilen ilah demektir. Bunların biri de aşırı bir şekilde olursa o da belirli oranda ilah özelliği verilmiş olur. Söz gelimi parayı ilah kabul etmek parasızlıktan korkmayı içerse de paraya aşırı değer vermeyi putlaştırmayı, yüceltmeyi ifade eder. Söz gelimi bir futbolcuyu, bir şarkıcıyı ilah kabul etmek, onu Tanrı gibi yüceltmek, ona aşırı şekilde sevgi beslemekle alakalıdır. Ya da bir insanı aşırı şekilde insani özelliklerin ötesinde bazı sıfatlarla anmak. Bu benim isteklerimin ne olduğunu biliyor. Kalbimden geçeni biliyor. Rüyalara bile hükmediyor. Allah'a ait bazı özellikleri bu da yerine getirebiliyor. Insana sağlık verebiliyor. Ne bileyim, dertlerini tümüyle giderebiliyor. İhtiyaç sahiplerine ihtiyaçlarını İstemeseler, dillendirmeseler bile sunabiliyor. Hatta ölmüşken bile bunu yapabiliyor. Memleketleri kurtarabiliyor, insanları kahredebiliyor ve benzeri hususlar. Yani Sünnetullah'ın dışında işte havada uçabiliyor, denizde yürüyebiliyor ve benzeri. İster bu atfettikleri özellikler. Bir alim için, Allahı Allah'a yakın olduğu bilinen bir insan için atfedilsin. İsterse olmayan bir kimse için, hayali bir varlık için veya kötü bir insan için atfedilsin. Değişen bir şey olmaz. Yani bir kimse İsa aleyhisselam gibi bir peygamberi de aşırı yüceltirse, onu da şirk koşmuş, onu da putlaştırmış olur burada övülen kimsenin kıymeti değil aşırı övülmenin problemi söz konusudur. Onun için bir kimsenin salihlerden olup olmaması, iyi bir kimse olup olmaması onun Allah'a şirk koşulup koşulmaması ile alakalı değildir. İnsanın Allah'a yaklaştıracağı ilahi özellikler sınıfına koyacağı hiçbir vasfı hiçbir kimseye vermemesi gerekir. Bunun şahıs olması da gerekmez. Bazen bir devlet, bazen bir toprak, bazen bir zihniyet, ideoloji, bir inanç, bazen somut veya soyut herhangi bir şey, bir nesne, bir eşya da Tanrı yerine konulabilir. Söz gelimi Müslüman'ın kıblesi Allah'ın kıble olarak gösterdiği Kabe'dir. o oraya yönelik ne yapar? İnsan kıblesini tayin eder. Bugün Namaz dışında yöneldiği kıbleler neresi insanların? Herkesin, her toplumun bir kıblesi vardır der ayette. Yani kişi kıble edinmiş gibi Amerika'yı veya Ankara'yı ne bileyim parayı veya yücelttiği herhangi bir değeri hayatının merkezine alırsa gönlünün kıblesini oraya yöneltirse, yaşayışının gayesini o özellikler içerisinde değerlendirirse, işte o putlaştırılmış, ilahlaştırılmış olur. İlah meselesi Allah'tan başka ilah kabul etmemek, iki ilah veya daha çok ilah kabul etmemek meselesi o kadar hassastır ki Kur'an kişinin kendisini de tanrılaştırabileceği, ilahlaştırabileceğini gündeme getirir. Yani başka yerde ilah aramayın. Mümkün ki kendinizi de ilahlaştırmış olabilirsiniz. Bana kimse karışamaz demek. Her konuda mutlak özgür olduğunu, kimsenin müdahalesine müsaade etmeyeceğini değerlendirmek. Canım ne istiyorsa ben onu yaparım diyebilmek kendi hevasını, arzularını, keyfini tanrılaştırmak demektir. Kimse benim kıyafetime karışamaz. Kimse benim yaşayışıma müdahale edemez. İşte özgürlük adına ilan edilen kendi nefislerinin hevalarının tanrılaşması, ilahlaşması. En büyük şu, başka büyük yok. neyse o en büyük dediği, Allah'tan başka. O kişinin tanrılaştırılması, şirk koşulmasıdır. Efendim bu konularda ben bir karşılaştırma yapacağım. Bir beş dakikanızı alacağım inşallah. Tevhid şirk arasında Hayat, hayatta karşılaştığımız durumlar. Tevhid dininde merkezde, hayatın merkezinde Allah vardır. Şirk dininde merkezde para, insan veya eşya veya devlet veya başka kutsallar vardır. Tevhid dininde La ilahe illallah Allah'tan başka ilah olmadığı anlayışı şirk dininde Allah göklerin ilahıdır, yaratandır, yağmuru yağdırandır, rızık verendir ama kamusal alana karışmaması gerekir. Bizim ne yapacağımıza müdahale etmemesi gerekir. Tevhid dininde Allah zatında, sıfatlarında, fiillerinde tektir. Şirk dininde Allah'a ait sıfatlar devlet adamlarına da verilebilir. Tevhid dininde hüküm sadece Allah'a aittir. El-hukmu lillah, inil-hukmu illa lillah. Şirkte ise Allah'a ait olduğu kabul edilir veya edilmez ama egemenliğin halka ait olduğu ısrarla vurgulanır. Tevhid dininde kişinin kimliği olarak, Müslüman olarak vurgulanır. Başka ideolojilerde ise kişi başka kimlikler bulur. Vatandaştır, Türktür, muhafazakardır, falan partilidir, filan takım taraftarıdır ve benzeri. Tevhid dininde farzları, haramları Allah belirler. Şirkte ise yasakları yasalar, meclis, seçilen insanlar belirler. Tevhid de Kur'an'dır kutsal olan, ona itaat edilmelidir. Şirkte ise anayasa kutsaldır. Ona uyulmalıdır. Atatürk ilkeleri vardır. Ona ters düşülmemelidir. Tevhid dininde putlar, heykeller i, sahte ilah kabul edilir ve yıkılmaya onlarla mücadele edilmeye çalışılır. Müsaade edilmez putlara. Şirk dininde ise putlar, heykeller vatandaşlardan alınan vergilerle yapılır öğrencilere gençlere de taptırılır onlar savunulur tevhid dininde peygamber de olsa vahya uymak Allah'a itaat etmek zorundadır şirkte ise herkes her şeyden önce devlete, kanunlara ilkelere uymak zorundadır tevhid dininde Allah'a hiçbir şey ve hiç kimse şirk koşulmaz iken Şirkte ise başka şahıslar devreye girer. Söz gelimi yaşadığımız ülke açısından Atatürk, meclis, devlet, demokrasi, Allah'ın nice hükmüne şirk koşulabilir. Tevhid dininde Allah'tır kutluysu olan, kutsal olan, kutsalları tayin eden, şirk dininde ise az önce bahsettiğim gibi heykeller kutsaldır, devlet kutsaldır vatan kutsaldır ne olduğu değerlendirilmeden tevhid dininde cehennemden Allah'ın azabından korkulurken şirk dininde korkulacak bir sürü unsurlar çıkartılır hapishaneden korkulur her şeyden önce devletten korkulur aç kalmaktan korkulur depremden korkulur daha nice korkular üretir toplum Tevhid dininde Allah'ın huzurunda ibadet, kıyam, rükû, secde yani namaz gibi ibadetler esas iken diğerlerinde bunlar da yer yer icra edilmekle birlikte heykelin karşısında kıyama durmak, saygı duruşları anıt anıtkabir ve benzeri farklı saygın konumlar da vardır kutsallıklar vardır türbeler, yatırlar tabi bunun yanında modern türbeler modern yatırlarda kutsallık atfedilir tevhid dininde tağutları reddetmek iman için esastır şirk dininde ise tağutları baş tacı etmek tağutları yönetime getirmek onlara itaat etmek söz konusudur tevhid dininde hayatın amacı yaratılış idealler hep Allah'la alakalıdır Şirkte ise dünyevi hususlar hep öne çıkar. Tevhidde Allah, din her şeyimize müdahale eder, karışır. Şirkte ise laiklik vardır. Din ayrı, dünya ayrıdır. Allah sadece dine, namaza, ibadete karışır. Ama günlük hayata başkaları karışmak durumundadır. Tevhid dininde Allah, hüküm verdiğinde başka bir tercih aranmaz. Allah böyle emrettiyse herkes onu kabul etmek zorundadır. Şirkte ise özgürlük vardır. Örf adet vardır, gelenek görenek vardır, kanunlar vardır. Yasak vardır, ayıp denilen şey vardır. Bunlara uygunsa ancak Allah'ın hükmü kabul edilebilir. Tevhid dininde Allah'a tam teslimiyet vardır. Diğerinde ise atalar yolunu, gelenekler, bid'atler, hurafeler öne çıkar. Tevhid dininde ölülerden bir şey beklenmez. Şirk dininde ise yatırlardan, türbelerden, anıt kabirlerden çok şeyler beklenir. Kimi çabut bağlar, kimi defterlere yazı yazar. Torpil olsun diye kimi kurban keser türbelere, kimi de çelenk koyar. Ve onlardan bir şeyler beklenir. Tevhid dininde kader Allah'ın takdiri her şeyi bilmesi söz konusudur. Şirk dininde ise fallar, burçlar gibi kaybı bilme ve takdir etme için, değiştirme için başka şeyler devreye girer. Tevhid dininde yemin sadece Allah adına yapılır. Vallahi billahi tallahi başka bir yemin şirk kabul edilir. Diğer anlayışta ise namus ve şeref üzerine diye yemin edilir. Allah'ın kutsallığı söz konusu edilmez. Tevhid dininde eğitim, Rab olan Allah'ın prensipleri dahilinde, onun insanları yetiştirme ilkeleri şeklinde olur. Diğer zihniyetlerde ise batı tarzında vahye eğitime karıştırmadan e, aklı e, tek ölçü kabul ederek yer yer putlarla onların gölgesinde ve e, nakli ilim olarak e, tefsir, hadis, fıkıh, siyer, akide gibi dersler e, verilmez verilse bile şirk koşularak verilir. Tevhid dininde rızkı veren Allah'tır ve helal rızk talep taleb edilmesi bütün Müslümanların görevidir. Şirk dininde ise paranın putlaştırılması, paranın dini imanı olmaz diye parayla ilgili haram ve helalların hemen hiç kabul edilmemesi söz konusudur. Tevhid dininde haram rızka meyletmemek esasken, şirk dininde bankalar, faizler, krediler ve kapitalizmin her türlü sömürüye dayanan zihniyeti yalan dolan başta olmak üzere hileler, kandırmalar önemlidir. Tevhid dininde insan sadece Allah'ın kulu kabul edilir. Şirk dininde ise insanın kendisi yüceltilir. Hümanizm öne çıkar. Hevanın tanrılaşması söz konusu edilir. Tevhid dininde sebepleri yaratan ve esas sebep olan Allah'tır. Şirk dininde ise sebepler bir yaratıcı gibi kabul edilir. Tevhid dininde aracı, şefaatçi, aşırı tazim, aşırı sevgi yasaklanmıştır. Sünnetullah değişmez bir esas kabul edilir. Şirk dininde ise evliyalar, hızırlar, kerametler, vesileler, himmetler başrolü oynar. Tevhid dininde sevgi, korku, ümit sadece Allah'a aitken, Diğer zihniyetlerde Allah'tan başkasına sevgi, ümit, korku e, ön plana çıkar. La bilinci e, esastır tevhidde Allah'tan başka her türlü ilahlar reddedilir. Şirkte ise uzlaşma, esnek olma, e, la dememek, omurgasız bir din, e, her şeyle e, uzlaşabilmek daha öne çıkar. Vela ve bera tevhid dininde esastır. Yani dost ve düşman anlayışı Allah'ın rızası doğrultusunda olur. Şirkte ise çıkarcılık, herkesle iyi geçinmek, batı ile dost olmak, İsrail'i bile kabul etmek, Allah'ın düşmanlarıyla dostane ilişkiler gayet doğaldır. Tevhid dininde elfaz küfür ve efali küfür, insanların çok şiddetli kaçındığı cehennem sebebi olarak değerlendirilir. Şirk zihniyetinde ise şarkılar, şiirler, dersler, yeminler, elfazı ı küfrü mecbur hale getirir. Tevhid dini Allah'ın dinidir. Şirk dini ise devletin dini veya halkın dinidir. Rabbim hepimizi Allah'ın razı olacağı, kendi dinine mensup eylesin ve hiçbir şeyi kendisine bilerek veya bilmeyerek şirk koşturmasın. Şirk koşan insanlarımıza da bunun ne kadar yanlış olduğunu görüp tevhidi esaslara her şeyle yönelmeyi nasip eylesin. Ela inne ahsenel kelam ve ebleven nizam kelamullahil melikil azizil allam kema ka'lallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kur'e'l-kur'an festemi'u leh ve ansı'tu lealleküm turhamûn Aüz bıllahim ne Şeytanır Raja mismillaheir Rahmânir